Sızıntı Dergisi 2008 Yılı Nisan Sayısı Başyazı Hayali Cihan Değer Başkaları ne düşünürse düşünsün, bana göre bizim dünyamız, büyülü iklimi, oturduğu zemini, Dağ deresi, bağ bahçesi, ovası obası, Mamureleri ve meralarıyla O kadar şirin, O kadar sıcak, O kadar yumuşak Ve o kadar sihirlidir ki Onun özüne nüfuz edenler Ona aşık olur Ve bir daha da ondan ayrılmayı düşünmezler. Şahsen ben ona mensubiyetimi Bir imtiyaz, bir bahtiyarlık saydım Ve içindeyken hep onunla serinledim Uzakta bulunduğum dönemlerde de Onun hayalimdeki renkli resimleriyle müteselli oldum Benim nazarımda bu dünya Güzel insanları sımsıcak tabiatı ve coğrafi konumu itibariyle cennetlere uzanan koridorlardan farksızdır. Zaten altın çağları itibariyle o Firdevslerin bir iz düşümü şeklinde algılanır ve bütün cihanlara denk tutulurdu. O zamanlar Çin'den Maçin'den seyyahlar gelir O'nun o nefislerden nefis havasını yudumlar, atmosferindeki ledünniliği duyar, moral bulur ve ayrılırken de gönüllerini bir kere daha gelme vaadiyle teselli ederlerdi. O zamanlar bu dünyanın insanları, Şimdikinden daha çok eşya ve hadiselerle içli dışlı, Varlıkla sarmaş dolaş, Tabiatla da can kardeş gibiydiler. Evlerinin, yurtlarının, yuvalarının, Köylerinin, kasabalarının dört bir yanı tabiata açık, İklimleri her zaman ferah feza, Ve çevreleri de bir tabiat meşerinden farksızdı. O ev, o köy, o kasaba ve o şehirdeki insanlar o semavi ufukları, o pırıl pırıl duyguları ve maverai ruhlarıyla içinde yaşadıkları bu dünyayı o kadar cennete yakın görürlerdi ki bir adım daha atsalar kendilerini onun içinde bulacak sanırlardı. Bundan dolayıydı ki onlar mezarlarını o bir adımlık yolda önemli bir konak sayar ve ahiretin ilk menzili kabul ettikleri kabristanları ufuklarının renk ve deseniyle süsler, aklın zahiri nazarında ürpertici görünen o sahayı müthişi sevimli bir tenezzühgaha çevirirlerdi. Biz, biz olduğumuz dönemde evler, caddeler ve sokakların, o evlerde oturanlara, o cadde ve sokaklarda dolaşanlara öyle sıcak bir bakışları ve öyle anlamlı bir tavırları vardı ki, onlara kendi ruh ufkundan bakanlar, onların bize ait bazı şeyler mırıldandıklarını duyar gibi olurlardı. Bu dünyada hemen herkes, kendi gönlünden yükselen veya inançları, hülyaları, şuur altı müktesebatından süzülüp gelen bir monsaki ile kendinden geçer. Her zaman farklı bir mana meltemiyle heyecanlanır ve değişik bir neşe ve sevinçle köpürürdür. Gerçi o zamanlarda hüzne, kedere sebebiyet verecek bazı olumsuzluklar söz konusuydu ama bu durum fazla uzun sürmez ve hemen arkadan bu müstesna dünyanın o enfes tabiatı, kendine has rengi, deseni ve her zaman büyüleyen zatî keyfiyetiyle bütün tozun dumanın önüne geçer, vicdanlara bir kere daha kendini hissettirir, ...ve en ifritten hazanları, pırıl pırıl baharlara çevirirdi. Bu itibarla da günlerimiz, gecelerimiz, her zaman sımsıcak ve mavim tırak, ...aylarımız, yıllarımız da hep apaktı. O zamanlar hayat bizim için yepyeni bir güzellikle başlar... Çevremizde her şey bahar naraları atmaya durur. Meltemler Yusuf Nebi'nin gömleğinden kokular getirir. Irmaklar Eyüp Nebi'nin hayat havzıyla çağlardı. Ve bu dünyada adeta bir ukba neşvesi yaşanırdı. Gündüzler ışığını güneşten, gönüller de ziyasını gökler ötesinden alırdı. Gönül gözleri Güne Bakan Çiçekler Gibi Hep Onu Kollar. Ruhlar Günün Eşref Saatleri Sayılan Namaz Vakitlerine Kurulu Yaşar. Ve Sineler Hep Onun Aşkı Heyecanıyla Çarpardı. Böylece Günün Her Parçası Farklı Bir Şehrain Ve Bir Şölen Gibi Duyulur. Her Hafta, Her Ay, Her Sene, bu millete aidiyeti cihetiyle Farklı bir renklilik içinde gelir geçer Geliş geçişleriyle O talili insanların başlarını okşar Her mevsim Kim bilir kaç kere Cennet koridorlarında yürüdüklerini hatırlatırdı Bu bahtiyarlar dünyasında her sabah Adeta bir basu badel mevt yaşanır Her öğlen Ayrı bir sıcaklıkla başlar üzerinde kendini hissettirir. Her ikindi bir meltem serinliğiyle dört bir yanı sarar. Her akşam bir sükut musikisi gibi, Gönüllerin derinliğinde duyulur. Ve bütün bir gün ötelere açık pencereleriyle, Herkese bir temaşa zevki sunardı. Sunardı da bu derinlik, ve bu renklilik bir manada herkesi büyüler ve en katı kalpleri dahi ipekler gibi yumuşatırdı. O günkü nesillerin her zaman pırıl pırıldı kalpleri, sımsıcaktı atmosferleri ve her tarafta sağlam bir güven ve huzur nümayandı. Şimdilerde çokça şahit olduğumuz eşkıyalık, çetecilik, anarşi, zorbalık, derin devlet vefaili meçhul gibi konular hiç mi hiç bilinmezdi? Bilinmezdi, zira o zamanlar her yanda nizam, ahenk, hakkaniyet, adalet ve merhamet hakimdi. Hırs, haset, haksız kazanç, ihtikar, rüşvet, iltimas, dolandırma, kandırma, hortumlama türü hususların bazıları hiç bilinmez, bazıları da sadece sözlüklerde görülürdü. Zira o günün talihli insanları fevkalade kanaatkar, haramdan uzak, helale kilitlenmiş ve hep hak duygusuyla oturup kalkarlardı. Az görülürdü onlarda düşmanlık duygusu, cinayet ve intikam hissi, fitne ve fesat organizesi ve hükmetme sevdası. Zira onlar ciddi bir diyalog gayreti, bir hoşgörü felsefesi, bir sevgi ahlakı ve bir şefkat anlayışına kuruluydular. O insanlar baskıcı idareyi kadim tarihten kalmış bir tiranlık gibi görür. Despotizmayı firavunluk şeklinde algılar ve lanetle yad eder. Başkalarını damgalama veya fişlemeyi alçakların işi sayar. Ve ömürlerini tevazu, mahviyet ve isar ruhuna bağlı sürdürür. Her zaman fütüvvet ruhuyla gürler, fedakarlık ve samimiyetle soluklanırlardı. O aydınlık dönemde içki, kumar, uyuşturucu ve kaçakçılık katiyen günümüzde olduğu kadar yaygın değildi. Sokak çocuğu, tiner, bali vesaire çağın problemlerini sözlüklerde bile göremezdiniz. Zira o gün her yanda kalp, ruh, akıl insanları, düşünen dimalar, samimi gönüller, ülke ve millet için ihlasla çarpan yürekler vardı. Bu prototip insanların yaşadığı atmosferde ne yukarıda sayılan türden levsiyat olabilirdi, ne de fıskı fücur, fuhuş, hayasızlık ve bohemlik gibi insanı insanlığından utandıran inhiraflar. Her şeyden evvel ismet, iffet, fazilet, ilahi ahlak ve hesap duygusu o bahtiyarların en mümeyyiz vasfı, ve en tabii halleriydi. Onlar çizgileri belli, yol haritaları düzgün ve insani derinlikleriyle de böyle bir şehrahta yürümeye hazırdılar. Doğru yaşadı, doğru yürüdü ve arkadan gelenlere yağda cemil oldular. Bilmem ki biz o yolun neresindeyiz?